Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Eşrefü'l-Enbiya'i ve'l-Mursalin Nebiyyina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi Ve man tabi'ahum bi ihsan ila İlâ yawmiddin Amma ba'd Değerli arkadaşlar İmam Cihya, Ebu Zekeriya Şerefuddin El-Navavi, Rahimahullahi'n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 adını andığımızda rahimehullah dediğimiz Allah'ın rahmet eylesin dediğimiz bir alim. Bugünkü bahsimiz babu özleti uzlete inda fesadinnas ve zaman. İnsanların ve zamanın kötüleşmesinden dolayı özlet ne demek özlet? Uzağa çıkmak, kaçmak. İnsanlardan uzakta yaşamak. Toplumun içine karışmamak. Ebu'l-kawfi min fitnetin fitdin. din Yahut dini adına korku hissettiği anda dinini yaşayamıyor. Yaşıyor. insanların arasına girdiği zaman fitneye duyçar oluyorsa ve vuku'in fi haramin ve şubuhatin ve şubuhatin Yahut insanların arasına girecekse haram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 Müslümanlarla birlikte, Müslümanların cemaatiyle birlikte, topluluğuyla birlikte beraber yaşamız. Asıl olan bu. Hatta bununla alakalı bazı rivayetler var. Mesela İbn-i geçen bir rivayette insanlarla birlikte yaşayan ve onlardan gelen eziyete, onlardan gelen, ona eziyet eden şeylere sabreden müminin insanlardan uzak yaşayan müminden daha efdal olduğuyla alakalı halisler var.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 ...onlardan gelecek olan bazı şeyleri sabrederek yaşaman... ...elbette ki eftar olan bu. Ancak bu kayıtlar varsa... ...İmâv-i Nevi Rahimahullah'ın zikretmiş olduğu... ...ve buna benzer şeyler varsa... ...yaşadığın toplumda... ...yaşadığın insanlarda... ...o zaman ne yapacaksın? Dinin adına, dinini kurtarma adına... ...ahiretini kurtarma adına... ...uzaklaşacaksın, kaçacaksın. İmâv-i Nevi burada bize... ...fefirru ilallah... Ayetini zikrediyor. Allah-u Teala ne diyor? Fefirru ilallah. Allah'a ne yapın? Kaçın. İnni lekum minhu zirum mubi'in. Zira ben sizleri ondan ne yapıyorum? Allah adına ve Allah'tan apaçık bir şekilde sakındırıyorum, korkutuyorum. Ne yapmak lazım? Allah'a kaçmak lazım. Allah'a sığınmak lazım. Bu bapta zikretmemiş ancak zikretmemiz uygun olacak. Fitnelerle alakalı Özellikle şubahat, şüphelerle alakalı bir zaman geleceğini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Kime haber veriyor? Meşhur hadiste olduğu üzere Huzeyfet ibn-i Yaman. Hadis muttafakun aleyh. Bukhari ve Müslim irayet etmiş olduğu hadislerden. Huzeyfet ibn-i Yaman diyor ki hadiste insanlar kânen nasu yes'elûne Rasulullah sallallahu aleyhi ve an anil hayri ve kuntu es'eluhu anil şerri.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 her tarafı kuşattığı, şirke davetçilerin, az sonra hadise de gelecek, her alanda, her kanalda cirit attığından dolayı tevhidi öğrendiğimiz kadar şirki ne yapıyoruz? Öğreniyor, ondan sakındırıyoruz. Huzey Fethi de aynen böyle söylüyor. İnsanlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hayır olan şeyleri sorardı. Ben de şer olan şeyleri sorardım ki ona düşmemek için. Diyor ki, Huzey Fethi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 Sünnetim ve yolumun dışında başka yol tutunacaklar. Benim hediyemin, hidayetimin, yolumun dışında başka bir yola gelecekler. Diyor ki Aleyhisselam Hazretimize ancak diyor ne var? Ta'rifu minhum ve tenkir. Sen onların hayatına baktığın zaman ne yapacaksın? Aslan olan hayır bir hayat var o dönemde. Bu insanlar ne yapmış? Peygamberin sünnetinden başka bir sünnete yönelmişler. Ta'rifu minhum ve tenkir. Onların yapmış olduğu amellerden bazıları maruf dinde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 Men acabahum ileyha kadhafuhu fiha. O şer olan dönemin en belirgin özelliği nedir? Diyor ki Aleyhisselam duatun ala ebwab jahannam. Cehennem kapılarına durmuş insanları cehenneme davet eden neler olacak? Davetçiler olacak diyor. Yani vaizler, davetçiler, hocalar olacak. Nereye çağıracaklar?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 Başka bir yerlerden gelmiş olmayacaklar. İçimizden çıkmış, sizin içinizden çıkmış insanlar olacaklar. Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Fitneyi haber veriyor Huzeyfe'ye. <gülüyor> evet. Diyor ki Huzeyfe Huzeyfe diyor ki ey Allah'ın Resulü bana neyi emredersin şayet böyle bir, böyle bir döneme yetişirsem böyle bir döneme idrak edersem böyle bir dönemde yaşarsam hani konumuz da bu ya arkadaşlar uzlet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 Şefenliyor. Kendisi gidip gömüyor. Namazını kılıyor. Böyle bir yerine var. Çünkü hani Fatih Camii'ne toplanıp da cenaze namazı kılmak da yok orada şu anda. Uçaklar havadan geziyor. Güzel bir şey söyledi. En son konuşurken onun aslında ne kadar hikmetli olduğunu gösteriyor. Diyor ki en son diyor ki Es'elü Allah'a Teala en ya'sime el sinetena min dima'i ve e'aradil mislimin.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 Diyor ki, Müslümanların cemaatiyle ol, imamıyla birlikte ol. Peki diyor, ey Allah'ın Resulü, o gün öyle bir imam veya cemaat yoksa ne yapacağız? Diyor ki, aleyhisselatü, fe'tezil tilkel firaka kulleha. O zaman diyor, o gün sahada olan, piyasada olan, mevcut, bütün fırkalardan, gruplardan, hiziplerden, cemaatlerden uzaklaş kaç.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 Şehre geldiğin zaman ne var? İşte herkes Müslüman. Ee, böyle şüphelerle girmiş. Değil mi? Köydeki adam soru kabir azabı var mı? Tabii ki vardır yani. Böyle gördük biz, böyle öğrendik. Şehre geldiğin zaman insanlar diyor işte bunlarla alakalı bir şey de var. Herkes daha farklı konuşuyor değil mi? İmam-ı Nebni da diyor ki kim dininde fitneye düşeceğine korku yaşıyorsa, harama düşeceğine korku yaşıyorsa ne yapacak? Uzlete çekilecek. Uzala çekilecek. Bu bakımdan da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 İbn Abi Waqqas diyor ki radiyallahu Allah Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor şu kulu çok sever. "Etteki" takva sahibi, "muttaqi" haramlardan uzaklaşan, helalleri yapan, emirleri yapan, günahlardan da sakınan takva budur arkadaşlar. Günahlardan kaçınan, emirleri yerine getiren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 tüm hacetini, ihtiyacını Allah'a u Teala'ya açan kul. El-Hafi, diyor El-Hafi, yani uzak yaşayan, çok zuhur etmeyen, az önce söylediğimiz gibi. Çok gözle görülmeyen, bazı hadislerde geliyor ya, kaybolduğu zaman, yani o toplumdan çıktığı zaman fark edilmeyen, konuştuğu zaman dinlenmeyen belki. Değil mi? Hadislerde geliyor Kız istediği zaman Kız verilmeyeli. Yani. Hadisler de öyle geliyor. Bu diyor Allah bunu çok sever. Allah bunu çok sever diyor. Bu hadis İmam Müslim'in veredikliği olduğu bir hadis. İkinci hadis Ebu Sa'id El-Hudri radiyallahu anh Kâle raculun eyyün nâsi efdalu ya Rasûlallah diyor ki bir zat, Peygamber aleyhissalâtu vesselâm'a gidelim. Eyyün nâsi efdal ya Rasûlallah. İnsanların hangisi en faziletlidir, en hayırlıdır? قال مؤمن مجاهد بنفسه ve في سبيل الله. Allah Resulullah aleyhissalatu vesselam diyor ki Allah yolunda canıyla ve malıyla cihad eden mümin kimse. Sonra men? Sonra kimdir? Peygamber ki aleyhissalatu vesselam رجلٌ معتزلٌ. رجلٌ معتزلٌ. Nazımak çekilmiş.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 bir insan bile bu niyetiyle ne yapar arkadaşlar? Ecrin Onun için Osman kardeşimizi de tebrik ediyoruz. Allah niyetini Aleyküm. makbul eylesin, kabul eylesin. Aleyküm. Bir rivayette de, muttefakun aleyh rivayet, diyor ki aleyhissalatü vesselam, yetteqillâhe ve yadun nâse min şerrihi şehrin dışına çıkmasının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 şaka yani yaklaşmak yakın yakındır. Aleyhissatu diyor, çok yakındır. Sahabelere diyor. En yekuna hayra malil diyor Müslümanın en hayırlı malının ghanemun, koyunları olacağı, vaktin koyun sürüsü olacağı vakti, çok yakındır. Şimdi herkes şaşırıyor değil mi ya? Ne koyun ya? Şimdi bunu daha yeni anlıyorsunuz. Bakın bugün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 Değil mi? Ve çok hayırlı yani. Bakıyorsunuz birden adamlar uçmuş gitmiş. Tabi bu hadisteki maksat bu değil. Ney? يَتَّبِعُ بِهَا شَعَفَ cibel, Koyunlarıyla ne yapar diyor o kimse? O mü'min. Evet. Dağların eteklerine gider. Niye? وَمَوَاقِعَ <Sessizlik> الْقَطَرِ Katr Yağmur yağacak yerleri dolaşacak. Yani belli bir yeri yoktur onun. Dolaşır gider. Bana. Yörüktür yani tabiri caiz. Değil mi? Ama yörüklüğün gayesi ne? Hadisin sonunda geliyor. يَفِرُّ بِد۪ينِهِ مِنَ الْفِتَنِ يَفِرُّ بِد۪ينِهِ Gaye ne? Dini ile kaçmak. Nereye? Oralara. Koyunlar ile birlikte. Nereden kaçıyor? Minel fiten Neden kaçıyor? Aleyhisselam'ın vesselamın haber verdiği. Ya dediği.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 Dördüncü hadis an Ebi Hurayra an Ebi Hurayrata radıyallahu anhu an nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal, ma ba'asallahu nebiyen illa ra'al ganem diyor ki aleyhissalatu vesselam allah Teala hiçbir peygamber göndermiş olmasın ki o peygamber ne yapmış olmasın? Çobanlık yapmış olmasın. fe gâle ashabuhu ve ente sen soruyorlar sen demeyin Allah'ın Resulü. Şimdi değil mi yani insanlara bakın her tarafta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 uçmuş gitmiş. Haramların içine boğulmuş. Sanki yani yeryüzünde toprağın üzerine basmıyor bile ayakları. Böyle yürüyor yani. Ama insanların efendisi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bak. Sahabelerle sen deme Allah'ın aleyhi ve sellem. Bendir yani. yani çobanlık. Ne, ne olmuş ki yani çobanlık? Naam kuntu er'ahe ala kararita li ehli Mekke. Ne yapardım? Diyor Mekke'deki o mevkide bazen, o kararit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 yahut gidiyor kadınlar diyorlar ki bir tane hurma ağacı var ya fahlal fuhul ay yani biliyorsun hurma ağaçları erkek ve dişi oluyor. Hurma ağacına sesleniyorlar yani erkek hurma. Ey erkeği er erkek hurma ağacı. Ne yap? Havil olmadan, bir sene olmadan benim ihtiyacımı gider. Çocuksa çocuk, borcumsa borcum öyle gibi. Nelerde bulunuyor? Seslenişlerde bulunuyor, isteklerde bulunuyor. Ne oluyor Allah Teala Böyle bir dönemde ne yapıyor? Büyük alimler gönderiyor. İmteymi'nin dönemini düşünün. O zaman ayrı problemler var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ne yapmış? Şehrin dışına çıkmış. Mekke'ye yakın bir mevkide. Ne yapıyor orada? Uzlette yaşıyor. İnsanlardan uzakta yaşıyor. Evet. Yine Ebu Hurayra'dan diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Min hayri meaşin nâsi lehum raculun mumsikun inâne ferasihi fî sebilillah. Diyor insanlardan diyor, en güzel yaşayan Kimse şudur. Atının yularını tutmuş. Allah yolunda ne yapıyor? Atını koşturuyor. Yatıru ala metnihi. Atının üstünde ne yapıyor? Geziyor, dolaşıyor. Kullemâ semi'e hey'aten ev fez'aten. Kendisinden yardım istendiğini her duyduğunda ne yapıyor? Oraya yöneliyor. alayhi aleyhi yeptegil katle evvel mevte mazânehu. Ne yapıyor? Atı üzerinde ölümü istiyor, ölümü arıyor. Veyahut öleceği yerlere bakıyor yani. ''Evraculun fî güneymetin <gülüyor> fi râsî şahfe.'' Ya bu adam hayırlı, diyor Bu da hayırlı. Bir de böyle bir adam var. Bakın kimden kıyas ediyor Aleyhisselam. Allah yolunda cihada giden ve Allah yolunda ölümü arayan kimseyle diyor ki ya da şu adam da çok hayırlı. Fi râsî şahfetin min hâzih şaf. Şu eteklerde, şu dağların, şu ovaların eteklerinde diyor. Küçücük hayvan sürüsüyle yüren, gezen, dolaşan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 yıkım salata ve öti namazını kılar zekatını verir ve ibadude rabbuhu hatta yatiyehu ölüm gelinceye dek ibadet üzerine olursa leisen menen nasi illa fi hayr <gülüyor> diyor bu insanlar içinde en hayırlı kimsedir ama şimdi hani modern hayatla baktığın zaman değil mi, adamın evinde kombisi yok klavusu yok işte otobüs evinde otobüs görme hayatında arabası yok çalıştırmıyor